Kıyamet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hakikat kafirlerin inkar ettiği gibi değildir. Kıyamet gününe an ederim. Hayır, hakikat öyle değildir. Kendisini alabildiğine kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra mutlaka dirileceksiniz. İnsan zanneder mi ki herhalde biz onun kemiklerini toplayıp bir araya getirmeyeceğiz. Evet, biz parmak uçlarını bile derleyip iade etmeye kadiriz. Fakat insan önündeki o kıyameti yalanlamak diler. Kıyamet günü de ne zamanmış diye dorar. İşte, göz hayret ve dehşetle kamaştı, ay tutulup karardı, güneşle ay bir araya getirildiği zaman Evet o gün insan kaçış nereye diyecek? Hayır, hiçbir sığınak yok. O gün herkesin varıp duracağı yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana önden yolladığı şeyler, amel ve hareketlerle geri bıraktığı ne varsa hepsi haber verilecek. Daha doğrusu insan bizzat kendisine karşı bir şahittir. Velev ki o bütün mazeretlerini meydana atmış olsun. Onu acele kavrayıp, ezber etmen için Cebrail vahyi iyice bitirmeden dilini onunla depretme. Onu göğsünde toplamak, onu dilinde akıtıp okutmak şüphesiz bize aittir. Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit sen onun kıraatına uy. Sonra onu açıklamak da hakikat bize aittir. Yok yok, siz çarçabuk geçen bu dünyayı seversiniz, ahireti bırakırsınız. Yüzler vardır o gün, taru tazedir. Rablerine bakacaktır. Yüzler vardır o gün, asıktır. Anlar ki kendisine beyl kemiklerini kıracak, çok belalı bir iş yapılacak. Gözünü açın, Cam köprücük kemiğine bir dayandığı zaman tedavi edebilecek kim denildi? denilecek ve can çekişken hakiki bir ayrılış olduğunu anladı anlayacak Bacak da baca dolaştı mı o gün sevkiyat yalanız Rabbi nedir işte o peygamberi ve Kur'an'ı tasdik etmemiş namaz da kılmamış fakat üstelik Kur'an'ı yalanlamış imana arkasını dönmüş Sonra da çalım sata sata yürüyerek ahline gitmişti. Hoşlanmadığın her şey sana yaklaşıp çatsın. Çünkü sen buna başkalarından daha çok layıksın. Yine hoşlanmadığın her şey sana yaklaşıp çatsın. Zira sen buna başkalarından daha çok layıksın. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O döl yatağına dökülen Meniden bir damla su değil miydi? Sonra o meni bir kan pıhtısı olmuş derken Allah onu insan biçimine koyup yaratmış, uzuvlarını düzenlemiştir. Hulasa ondan erkek dişi iki sınıf çıkarmıştır. Bütün bunları yapan Allah ölüleri tekrar diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir.